Kalplerimizi envaru Kur'an'iye ve imaniye ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Her halükarda tevfikat Sübhaniyen'i bizlere yâr ile, Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yâb eyle. Amin bu hürmeti seyyidil mürselîn. Velhamdülillahi rabbil alamin.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 tekmile ve tetimme mahiyetinde cin bahsine de hafifçe temas ettik. Nasıl melaike-i Kur'an'ın ahkamından ve inanılması lazım gelen altı rükünden öyle de cin tayfasını inanma, kabul etme şeytanın mevcudiyetine inanma Kur'an'ın ahkamından olması itibariyle farzdır. Ve mevizeleri size takdim ederken yakaladığın fırsatlarda inşallah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 Mahkemeye Kübra'da sana okutturulacak budur. Orada hakkında verilecek hüküm de buna göre verilecektir. Cenab-ı Vâcibün vücut ve takaddüs Hazretleri bize yardım etsin. Kalbin yüzünü, kalplerimizin yüzünü hayra tevcih buyursun inşallahü teala. Bir diğer hususu daha burada arz edeyim. İrade irade dedik yanlış anlamayın. İnsan iradesine cüzi ihtiyariye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 ...neden mucizeden misal veriyoruz? Çünkü tenasüb illiyet prensibi yoktur. İlletle mağlul arasında münasebet olacak...